Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve alal ashabi ecmaîn. Kergîb-i tarif hadis i şeriflerinden sırada kalan dersimizden takip edeceğiz. İnşallahü Rahman kainat efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nazara Allahu Rahman semi'a minni makalatan fevaaha ve belleghaha. Hadis-i şerifinin müjdesine nail olacağız inşallah. Bir kul ki ''Benden bir hadis duyduğu, onu kavradı, ezberledi, sonra onu muhafaza etti ve insanlara ulaştırdıysa Allah o kişinin yüzünü aydın etsin.'' Yani mahşerde ''Bir takım yüzler parlak olacak, aydın olacak.'' İla rabbi anâ avvurah.'' ''Rabbis'in cemaline bakacak.'' Böyle büyük müjde var Aleyhi Kerim'de. Yani aydın olursa Mevla'nın cemalini görecek demek.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 Enne Rasûlellâhi sallallahu teâlâ ale aleyhi ve sellem, kâinatın efendisi gâle buyurdular. Bu hadis-i şerif e, tasavvuf ehlinin delillerindendir. Özellikle çileye giriyorlar. Çile kırk demek. Erba'in yapıyorlar. Kırk gün sırf ibadetle meşgul oluyorlar. Çilehane denir mesela. Çilehane. Yani o işte 40 gün ibadet için durdukları küçük oda, Hacı Bayram Veli Hazretlerin Ankara'da Kabir Şerif'in altında var. Oradan dehlizden giriliyor. Ee, orada Çilehanesi var. Yani işte burada Çamlıca'da da var Aziz Mahmud Veli Hazretlerinin. Tabi şimdi büyütmüşler, mezcut olunca falan büyütüyorlar onların dönemindeki tabi küçücük bir oda. Şeyh Vefa Hazretleri'nin var burada. Sonra e, ekseriyetle İsmail Hakkı Bursa Hazretleri'nin var. Bursa'da İsmail Hakkı tekkesinde. Küçük otacıklar yani. E, Ahmet Yesevi Hazretleri'ninki yerin dibinde. Epey sene durdu. Belki bazı rivadeler 60 sene durdu orada. 60 yaşından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşından sonra yani dünya görmedi diye. Ben de görmeyeyim dünyayı diye. Hep orada kaldı. ibadet ediyorlardı. E tabi burada sile tabiri yani 40 gün kalınma meselesi. Erbayin'e girerler bazı tarikatlerde. Hak tarikatlerde. Bu arada hayvani gıdadan kaçınıyorlar. İşte etli, sütlü vesaire mamullerden tereyağıdır, peynirdir hayvani gıda yemiyorlar, hayvani hisleri uyarır diye, şehveti tahrik eder vesaire diye, hayvani gıdadan uzak duruyorlar ve efendim, çok az yiyorlar, gündüzleri hep sıralı oruç tutuyorlar, gece çok az işte zaruret miktarı uyuyorlar, sade ibadetle meşgul oluyorlar, tabi kimseyle karışmıyorlar, görüşmüyorlar, dünya kelamında konuşmuyorlar, 40 gün böyle bir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 Kırkın e, en büyük delili zaten Kur'an-ı Kerim'de ve vâdnâ mûsâ selâsîn eyleyleten. Mûsâ ile otuz geceyi sözleştik. Sırf ibadet edecek. Gündüz oruç gece ibadet edecekti. Sonra işte misvak kullanma meselesinden ağzındaki koku gitti hani. Şu anlatırdım size. ve etmem abi bi'aşrin onla tamamladık diyor. Yani yeniden ağızdaki oruç kokusu gelsin geri diye Mevla miskten fazla seviyor ağızdaki Oruç kokusu hoş olmuyor ama Allah'ın dininde yaptığı bu bir kokusundan daha hoş olduğu için İşte orada 30 gece diyor onla da tamamladık diyor. Yani ne oldu? Fettem mekat Rabb'i Rabbisiyle antlaşması yani. Sen bu vakti ibadetle geçireceksin. Bitiminde de ben sana Tevrat'ı vereceğim. Bu bir anlaşmaydı. Bu ne zaman tamamlan diyor? Erbayne leyleten 40 gecede. Yani 40 gece ibadetle bunu kazandı diyor. Burada zaten 40 geçiyor ayette. Evliyaullah bundan delil almışlar. Şimdi bu hadis-i şerifte de ne buyuruyor? Men ehlasa lillah. Men her kim ehlasa, halis kılarsa nefse-u <trülüyor> zatını yani nefsini demek, kendi zatını demek, kim için lilla teala, <t scripts> Allahu Teala, Hazretleri için halis kılarsa. <gosto sweet verses> halis kılarsa ne demek? Kendini Allah'a ayırdı demek. Vakitlerini ayırdı, saatlerini ayırdı, nefeslerini ayırdı, düşüncelerini ayırdı, aklından geçenleri ayırdı, konuşmalarını ayırdı. Hep Allah'a ait. Hepsi Allah'a ait. Ya benim hanımım var, çocuğum var. Olsun canım, bu kırk işi ibadetlerde ihlas. Namazı sırf Allah için kılıyor, orucu sırf Allah için tutuyor,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 Herkesin yapacağı bir şey değil. Salih el işleyecek. Haramlardan sakınacak. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine rahat edecek. Yasaklarına rahat edecek. E, helal yemek şart. Helal yemediğimiz zaten nasıl ihlas olsun? İflas olur. Şüphelilerden de sakınacak. Şüpheli bir şey varsa. Yani normalde şüpheliye ne de yemeyiz? Haram diyemeyiz. El <gülüyor> halal ve el haram beynun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 Birçok maddelerde diyorlar ki, hınzırdan üretilen şeyler karıştırılıyor. Mamuller, ciletinler, bilmem neler. İçinde, dışında, kabında, kılıfında böyle bir şeyler yenen maddelerde oluyor. Ondan sonra giyinem, giyinilen maddelerde olabilir. Efendim, şüpheli. Bunlardan sakınacak. Sırf Allah için ibadet yapacak, Tabii bu her zaman iyi bir şey de Erban evmen Eğer bunu 40 gün becerebilirse işte onu dışarıdayken beceremeyiz diye gözümüz bir yere düş takılır kulağımıza bir şey vurur kafamızı bulaştırır yani aklımızı bulandırır bu ne neydi ne değildi şu ne demiş bu ne yemiş ya şimdi zaten bir internete bakan adam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 O itikafın 40'a çıktığını düşün. On değil de, 40'a çıktığını düşün. Ama tabii camide de rahat duracaksın yani. Camide duruyorsun diye. Adam Kabe'de bile rahat durmuyor. Kabe'de iki itikafa girmiş, Hemen Türk arıyor. Niye Türk arıyorsun sen? E, hepsi Arap pişe konuşamıyorum. E, konuşmayacaksın zaten. Niye girdin ha buraya itikafa? Konuşmamak için. Aa neredensin? Kırşehir'den. Aa ben Nevşehir'den. Sizin ayran nasıl? Bizim çorba nasıl? mi? Sizin... Hadi ayran çorba hadi idare eder. Bir de derse ki bizim tur şöyle şirketin müdürü böyle sapıttı. Efendim bizim yan odadaki karı kocasına saldırdı. Öbürü bilmem bıçağı aldı dolaştı peşine onu kesti. Hadi bakalım dedikodu gıybet. Uydurma, hurafe, iftira. Kabe'de konuşuyor bir saat. Dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur Ne yaptı? İtikafa girmiş. Çık daha iyi. Hiç olmazsa dışarıda kıymet daha hafif olur Kabe'de yapmaktan Onun için 40 çok önemli. Ya bizim abdestimiz 10 tutmuyor ki 40 tutsun. Nerede? Ama Evliya Allah bunu becermişler mi? Ne 40'ı ya? 40 seneyi de becermişler. Ne olur biz 40 gün becerebilsek? Bir kırk yapsak şöyle ya, ben nereye gideyim, ne edeyim ya ben? He? Bırakmazlar ki ben de artık. başım bırakmazlar. Kabe'de de rahat yok. Gelir biri dur dur dur dur. Ne edeceğiz? Bir yere gireceğiz artık. Siz de merak etmeyin ben ne oldu ne olmadı. Kırk gün ihlas ile ibadet yaparsa varat yani ah, ihlasın dersimiz nereden gidiyor terkif hadislerinde? Birinci baptayız hala. İlk babı neyle açtı? İhlas! Yaptığını Allah için yapacaksın. İbadet çokluğuna itibar yok. Kulundan hali hoşlanmayınca. Yaradan razı değilse sabaha kadar çatlat, mihrapları çatlat. Kabe'yi eskit. Ne fark eder? Seccade'yi eskit. Secdeden seccadenin e, alın yeri eskidi. Maşallah! Ne kılmış bir adam? 50 senedir anıl seccadede. Fakat niyet ne? Niyet!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 Hikmet sahibi. O kitabın ilk bölümünde onun sözlerini yazdık. Sözlerinden örnekler yazdık size. Hele ki Nevadirul Usul kitabında o Arap çadroa. Ondaki hikmetli ilimlerini görseniz hiçbir kitap onu yazmamış. Bu kadar binlerce de kitap geçti elimizden. Hiçbir kitap onu o yazmamış. Niye bu zat yazabilmiş bunu? Hikmet sahibi. Yani kimseye nasip olmayan ilimler. Ali Rıza Bezzaz Efendi Katte, sallallahu aleyhi ve babamızın şeiki.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 Allahü Hazretleri derdi ki Kattesallahül. Koca koca alimlerle velilerle müritlerle Allaha Hazretleri soktu bize Erbayne. Allahü Hazretleri 140 okka. 140 okka vücudu öyle. Çok iri uzun. Yemek azalıyor azalıyor azalıyor. Benim arkadaşlarım derdi yani Erbayne girenler Tekke de bu kadar ver veriliyor. O belli sen bu kadar yiyeceksin ki. Bu şeyi sağlayasın mesela. Feyzi alasın. E diyor dayanamadılar diyor. Yani geceliğin gizli gizli çıkıyormuşlar. E ne yaradı bu şimdi? Komşulara gidiyordular diyor. Ekmek istiyorlar gece diyor. Komşular da acıyordular onlara veriyordular. E, adam dayanamıyor yıkılacak ya. Ben diyor sabrettim. Halbuki en fazla bana ihtiyacım var? 140 okkayım diyor. Ama diyor sabrettim azala azala azala biz zeytine düştük diyor yani. Biz zeytin. Hurma da değil. Hurmada yine bayağı kalori fazla. Bu şekilde diyor. Kırkımızı çıkarttık. Eşini ne buyurdu? Ali Rıza Efendi Hazretleri. Bu alaider efendim halifemden ders alan, sohbetine giden kimse de duyamayacak. Okuyamayacak, ilimler öğrenecek. Taahhüt ediyorum, söz veriyorum diyor. Efendi Baba Hazretleri de Mahmud Efendi Hazretleri'ne aynı cihazeti verdi. Şimdi burada alim dolu, hoca dolu memleket piyasa yazar, çizer, fakih müfessir, muaddis, memleket dolu. Niye Mahmud Efendi Hazretleri'nin sohbetinde konuştuğu laflar gibi bir laflar yok? Onlardan sucur etmiyor. E çünkü kırk değil, dört gün bile adamda ihlas yok. Adam dört gün bile sırf Allah için ibadet yapmamış ki hayatında. Profesör olabilir, dekan olabilir. Konuşur da konuşur. Kim ne anlayacak yani? Bir kişiye etki yapmaz. Ama 40 gün Allah için sağ, salih ibadet, amel halisan, sırf onun için yaparsa hikmet pınarları belirir. Min kalbihi kalbinden şey, hikmet pınarlar, pınarlar nerede? Efendim kaynaklar nereden beliriyor? Kalpte. allah Teala'nın feyizlerinin nurlarının yadığı yer neresidir?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 e, tekbiratül ihram ihram tekbiri denir ona iftitah tekbirini fevt etmeden kaçırpladan 40 gün devam etse hucubeyle uberatü min azap azaptan beraat yazılır ve beri emineni fark bu adam munafıklıktan uzaktır. Bu da munafıklık nişanı yok onda. Garanti verilmişti munafık değilsin. Var mı bizim böyle bir kırkımız? He? 40 gün 5 vakit İftitah tekbiri kaçmadan. Yani orada da kırk sayısı var. Yani ben şunu demek istiyorum. Bu sayıların önemi olmasa hadis-i şerifte kırk demez ki. Demek ki kırkın bir fazileti var. Bu nedendir? Mevla Teala senin yarattığı için senin e, nefsinden ne kadar günde temizleneceğini nasıl ki doktora gidiyoruz, doktor sana ne diyor? Bu tahlili yapacağız ama şu kadar saat evvelden aç kal. Sen o arada bir şey yersen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 Dolu hadisçi var, muhadis var, şarih var Sadrıddin Konevi Hazretleri bir hadisi şerh etsin, aklın başından çıksın, ayakların yerden kesilsin nereden çıktı bu ilimler diyesin değil mi? Sadrıddin Konevi'nin hadisi şerh etmesiyle diğer hadisçinin bir midir? Değildir. Çünkü neden? Kırklarca gün ne yapmış? Allah için ihlas ile amel etmiştir. Ölmeden bize bir kırk nasip eyle ya huzur üzere manisiz engelsiz hiçbir rahatsız eden bir haber duymadan kendimizi sırf sen ibadetine vakf eylememizi nasib eyle ya Rabbi. amin Allahu salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sallim. Evet. sellim evet varuviye yine rivayet olunmuştur kimden yani Ebi Zerrin Ebu Zer radıyallahu Teala an efendimizden enne Rasulallah sallallahu teala aleyhi ve selleme, ben işittim diyor Rasulullah şöyle buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem efendisini işittik hatta bu hadisi işittik kendinden duymaktan ne farkı var aynı o buyuruyor şu an hadis ilmi budur hadisle meşgul olanlar Hadis-i şerif okuyanlar, hadis-i şerif dinleyenler diyor Ehlül hadithumu Ashabun nebi Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Sahabelerin makamındadır hadis-i şerif okuyanlar dinleyenler, sahabe gibidirler Sahabe kadar fazilet alamaz ama İn lem <methodology> yashabû nefsehû Enfâsehû sahibi, Nefsine yani Efendimiz'in zatına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 Efendim, nefsini mutmain yapacak. Lisan zaten kalbin tercümanı. E, ka, nefsi ve kalbi Allah'ın zikriyle yatışmışsa, dilinden zaten yalan yanlış çıkmaz. Kalpte ne varsa, kaptane varsa, dışına o sızar. Ve <gülüyor> halikatev ahlakını ne yapacak? Huylarını müstakim eden. Ya! Dost doğru yapacak. mekâr ahlak, üstün ahlak ile bezenecek.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 Eğer salihse salih hal جسedi كله eğer fesadet o düzeldi bütün beden düzeldi o bozuldu bütün beden fesada uğradı çünkü orada niyet bozuksa orada ihlas yoksa orada iman sağlam değilse gözdeni görülse görsün kulak ne duyarsa duysun melekleri görse iman etmez melekleri görse yola gelmez çünkü neden evvela kalbi Allah'ın dinini imanını tasdik edecek şekilde